Allah Teala fi kitabil aziz. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Alayhi ma'anittum harisun aleykum bil-ma'rifati rauhun rahim. Fa in tazalla hasbi Allahu la ilaha illa hu. Alayhi tadhakkara rabbul arshil azim. Subhanallahi al-azim. Bu konu son duayat beyinat suretüven nihayetindeki ayettir. Bu ayet Rabi'l-Evvel ayı olmak münasibetiyle Resul-i Ekrem'in zuhuru, Resul-i Evham'ın Resul-i Ekrem'in zuhuru olmak münasibetiyle müminler ve aşık sadıklar de pek ihtirama layık bir aydır. Geçen hafta söylediğimiz gibi Mevlud-ül Nebi yani Resul'ün doğduğu gece belki Leyli-i Kadir'den de eftaldir. Birini şu ve aşıklar şu. olduğu oldu muhakkaktır. Fakat aşıklar için Leyley i Kadir'den de eftaldir. Leyla-i Kadir'de Kur'an-ı Kur'an-ı Azim, Kelam-ı etmiş. Kime nüzul etmiş? Resul-i Ekrem'e. Resul-i Ekrem gelmeseydi Kur'an nüzul etmeyecekti. Ona binaen bu ayda yapacağımız bazı hususatlar ve Peygamberimizin bazı efsaatlar <gülüyor> denizden bir katına, şevisten bir hüzme olarak sizlere dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Yerlerin ve göklerin sahibi. Biriden ve bilinmeyen alemlerin maliki. Bizleri bir katre meniden ana rahminde hayız kanıyla kudet fırçasıyla yoğuran Allah. لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِشِكُمْ Sizin cinsinizden bir Resul size gönderdim diyor. Bu Resul kimdir? Resuller Resulü'dür. Peygamberlerin dahi peygamberidir. Nasıl ki bütün yıldızlar güneşten ziyalarını aldıkları gibi bütün peygamberane izam da nurlarını Hazreti Muhammed'den alırlar sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> yine bir hadisi i kusyela evlâk el Habib-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dizi söylediğim gibi yine, yine söyleyelim. Cenab-ı Hak Celle ve Teâlâ Hazretleri her şeyin Haliki, Malik'i olduğu halde Cenab-ı Peygambere yani efendimize, yani Mahbub-i Kibriyaya, yani Ahmed-i Hamide, Hamidi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir yerde ya Muhammed diye hitap etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde efendimize hitap vardır. Resul-i Ekrem'in sıfatıyla beraber. Ve ma Muhammedun illa resul gibi. Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum ve la kitul ve gibi. Ya Utvelezi Arşa da Rasulü <gülüş> mülhud ve dinin hakı, liyüzghrahu ala dini külhe ve kefa bilâhi şehidan Muhammed gibi. Hatta ve kefa bilâhi şehidde ayeti gerilmişinde de incelik var. Kafirler peygamberimizin nübüvvetini, papazlar, hahamlar, o devirde yaşayan müşrikler peygamberimizin nübüvvetini kendi evleri gibi. Kendi evlatları gibi, kendi haneleri gibi, kendi nefisleri bildiği, bildikleri gibi bildikleri halde hasıflarının naşi peygamberimize iman etmediler. Hatta toplandılar geldiler dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bizi köllerimizle beraber bir safa mı oturtacaksın? Ben şimdi Bilal'le beraber bir safta olur muyum? Bilal benim kölem. İki mescit yap bir zadegan zenginler mescidi bir de tukara mescidi sana biz iman edelim. Veyahut ahud bir gün hitabet, fakırlar toplansınlar, bir gün zenginler toplansın, onlara hitap et. Sana iman edelim ve ceziliyetur Arap'taki araba idrildiğim sana ne çökertelim. Biz sana Muhammed'in emin dedik. Ne diyor masada ne değilsin ana? E biz kölelerimizle beraber, fakirlerle beraber bir hafta oturmayız. Nereden geldiğini, nereye gittiğini, neden halk olduğunu. Niçin halk olduğunu bilmeyen kişiler, unutanlar bunlar, çivirliler. Evvelim meni, ahırın cife. Karşındaki hakir gördüğün adamla ellisin evvel beraberdin yani meniydin. Sen o da meniydin, sen de suydu, o da suydu. Bunu düşünemediler. Tabi İslam bunu kabul etmiyordu. Allahü Teala Hazretleri renge, ırka, şura buna bakmıyor. Allah'tan kim ittika ederse, Allah'tan kim korkarsa kim muttakiyse, kim mera sahibiyse Allah imdine kerim olan yücelen o kimseydi. Bunu fark ediyorlar. İnkar edince cenab Peygamber üzülüyor. Mahzun oluyor. Efendiler, Resul-i Ekrem'in kalbi gayet incedir. Çok rahimdir, çok şefiktir. Hemen kırılır, hemen darılır. Üzülür yani. Onun için Resul-i Ekrem'i üzme. Alime, eshabına, ensarına, evliyasına, sevmasına diliz atarak onu üzme resul Ekrem'i üzme. Sünnetlerine ihaneterek onu üzme. Hatta bir, bir zat Resul-i Ekrem'i görmüş adem manada zahit zahid bir adam. Efendimiz ona yüz vermemişler. Demiş ki, ya Resulullah ben ülemadan işittim ki biz ülemadan işittik ki peygamberler ümmetlerini baba evladını tanır gibi tanırmış. Beni tanımadınız mı deyince benim sünnetimi terk edeli ben tanımam buyurmuşlar. Ama bu sünnet dindiği vakitte birçok sünnetler var. İçtimai sünnetler var, terbi sünnetler var. Biz ekseriye terbi sünnetleri tutarız. Ekserimiz. Ama içtimai sünnetlere el uzatmayız. Oralara uzanmayız hiç. İçtimai sünnetler çok mühim. Mesela diyor ki Ümmül Mü'minin Hazreti Hümeyra yani Seyyidina Emirül Mü'minin Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin kerime Muhteremesi Annemiz yani ümmül müminin, müminin annesi, peygamberimizin ailesi. Yine Hazreti Ömer'in kızı radıyallahu anh emirin müminin, Ömer-i kızı diyor ki, dinle, bir gün Resulü Ekrem'e biz dedik ki, ya Resulallah, eshabın eskiden fakiriydi, ona ne varsa evde verip yediriyordun, bunu biz de kabul ediyorduk ama şimdiki eshabın biraz zenginleştiler, senden fazla bir şey istemiyoruz dünyalık. Sabahleyin kalktığımız vakitte ekmek tenekesinde, ekmek torbasında bir parça ekmek bulalım. Çünkü Süleyman i Ekrem geceden hepsini dağıtırıyordu bu karaya. Kapısının oturuyor, onların yiyeceğine peygamber temin ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yapabildin mi? Yapabilecek misin? İctimai sünnetlerden bir tanesi. Mesela Hazreti, Hazreti Hamza'yı pek sevdiği amcasını paramparça etmişler. Karamparca edenleri ve ciğerini çiğenleri peygamber afetmiştir. Yapabilir mi böyle bir soruyoruz? Tabağın sonunu sıyırıyorsun gayet de güzel. Misvakla dişini yıkıyorsun o da güzel. Sünneti seni ye. Böyle sünnetler yapabilecek güzel acaba? Amcasını kaç parça yaptılar? Ve ciğerini yediler. Onları dahi peygamber afetti sallallahu aleyhi ve sellem. Hele Mekke günü Mekke'yi fethettiği vakitte sordum Mekke eshamına. Dedi bana ima edenlere böyle eziyet ve cefa ettiniz. Benim memleketimden sürüp çıkardınız, bana ibadeleri çıkardınız, bizim mahacuz olmamıza sehe oldunuz.'' Şimdilik allah Teala bana müşret verdi, abdine, abd hasına. ''Benden ne bekliyorsunuz, ya, ben ne yapayım şimdi? Hepsi boyunlarını büküttüler der ki, ''Biz Yusuf'un kardeşleriyiz.'' dediler. Maluma vaktiyle Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a ihanetmişler, kuyu atmışlar. Onu hatırlatıyorlar Peygamberimiz'e. ''Biz Yusuf'un kardeşleriyiz.'' O vakit Fahri buyurdu ki, Hepinizi affettim dedi. Ah! Oh, Hapba girdiniz. Her müminler, müminin layık olanın Adabet, buz, hıkıt, benlik, varlık, ucu, kibir, rüya bunlar olmayacak. Kalp her olacak ki tecelli ilahi oraya rüya rücudu. Tecelli ilahi. Onun için diyor ki bir veliullah sürt çıkar avyarı kalpten ta tecelli edaık padişah konmuş raiya hane mamur olmadan kalbin tatir olmayınca hatta ala oraya tecelli etmez bu Allah'ın sevmediği sıfatlardır bu da kimlerdir Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın ahlaklarını ahlaklanırsa eğer işte o kalbinden Allah'ın adını çıkarmış olursun onda suretleri de aynı şartıyla evet, geçiyoruz Kıfara ki sana mür ezi ve cefasına karşılık ve üzerinde üzülüyor <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Hak Teala buyuruyor ki, peygamberimizin teselli bakımından. Efendiler her camide, her müezzin, her Kur'an'ı okuyan sure-i ahzapta veyahut semada ve artta bulunan bütün melaik-i keram hazeratı, işte bugün meyzin efendinin Resul-i Ekrem'in şanında, ...nazilen ayeti ilan ediyorlar... ...İnnallâhe ve melaiketehû yusallûne ale'l-nebîh... ...ya eyyühellezîne âmenü sallu aleyhi ve sellimü tislima... ...ne demek biliyor musun? Allah melekleriyle beraber... ...Celle Celaluhu... ...Allah Celle Celaluhu Hazretleri... ...melekleriyle beraber... ...muttasilev Nesûre-i Ekrem'e salat ediyor. Peygamberimiz de Allah tazim eder. Sevgilisi de çünkü. Çünkü mahbubudur. Onun için cennet cehennem halkı bulunmuş. Cennetin, cehennemin anahtarı Hazreti Muhammed'in elindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sürekemindir. Sallallahu aleyhi ve Sallallahu aleyhi ve sellem. sellem. <Gülüyor> Cenab-ı Hak diyor ki şimdi Habibine, Habibim küffarı hakisar senin nübüvvetini inkar ediyorsa, kalpleri, inanıyor ama lisanları tekstil ediyor. Bazı adamın ağzı yalanlar, kalbi tasdik eder. Bazısının kalbi tasdik eder, ağzı yalanlar. Bazısını hem kalbi tasdik eder, hem lisanı takı eder. Bu müminler bunlar. Bu mümin bu. Birisi hükmen mü'mindir, birisi mü'min. Habibi Mahat Resulü'nüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, küftar-ı hakisar senin nübüvvetini inkâr ediyorsa, yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan ben Allah, senin nübüvetin tasdik ediyorum. Bu sana kafi değil mi? Sana şahit benim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Onun <gülüyor> için, Bir de şahat kıraatı var orada da, sizin en entesiniz, en güzeliniz, en nadideniz. Her bakımdan, huy bakımından, vücut bakımından, güzellik bakımından, söz bakımından, öz bakımından. Daha Hz. Muhammed'ten güzel bir mahluk yaratılmamış. Ne denen Cemi Enbiya? 124.000 peygamber, ne peygambere sola gelen. resul Ekrem'e benzeyen hiç kimse yaralmamıştır. Aynı enesini. Benzeyen olmuştur fakat aynısı değil. Mübarek boyları... Uzuna yakındı, orta boyluydu, uzun yakın. Bir cemaatla ciddi vakitte bazı muzaattan söyleyeceğim. Bir cemaatle ciddi vakitte ne kadar yavaş yürüse mutlaka halkın önünde yürürdü. Önden gördüğü gibi arkadan da görürdü. Salihullah halidir. Mubarek başı üzerine daima bir bölük bulut bedah olur, onu güneşten koruldu. Hiç gölgesi yere düşmemiştir. Üzerine sinek konmamıştır. Mübarek gözlere uyur kalip uyumazdı. Cesurdu. Harplerde ekserdiği zaman katıra binerdi. Çünkü katır kocamaz. Esrabenin kalbine şekil şüphe gelmesin diye. Katır bulunuldu. Onlar ata binerlerdi, deveye binerlerdi. Katır koşamaz. Efendimiz katıra binerlerdi. Ve bizatihi 27 muharebede düşmana karşı göğüs germiş. Uhud harbinde mübarek içini kırmışlar. kalbine azap gelecek diye korkmuş. Üzülmüş, ya Rabbi kavm beni bilmiyorlar. Kalbime hidayet et, dua etmiştir. Ve kendisine şefaati kübra makam mahmud ihsan olunmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Önünden gördüğü gibi arkadan görür. Gece yürüdüğü yorundan giden kişiler yollarını görürlerdi. Bir çocuğun başına mübarek elini sürse o çocuğu Resullullah'ın oksadığını tanırlardı. Çünkü mübarek terleri pembe güle kokardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sakallarının bir tamından fazlasını kestirir, saçlarını kulağının yumuşağına kadar, bazen de omuduna kadar bırakırdı. İki defa başına ustaya vurdurmuş ve saçlarını eshabına hediye olarak bırakmıştır. Sakallarını da eshabına hediye olarak bırakmıştır. Camilerde ziyaret ettiğimiz resul Ekrem'in saçından veyahut sakalındandır. Sakallarını bir tamdan ziyaretine aldırır, mübarek saçlarını kulağının yumuşağına kadar veya bazen omuzuna kadar bırakırlar idi. Acıkmadan oturmaz, doymadan kalkardı. Kapısı açıp müşriki, kafiri kim gelse Resulün lokmasını yerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Hurma ağacı on senede, otuz senede, yüz senede meyve verir. Hurma ağacı. Resul-i Ekrem mucizat olarak kurmayı dikmiş, dikti saatte yemiş vermiştir. Bir şak ile elini işaretmekle kamer şak olmuştur, düğe ayırılmıştır. Bu sırada saatü ve kamer ayeti bunun dilidir. Bir işaret buyurmuş, küfar demişler ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayı şak et de iman <gülüyor> verir demişler. Hak Teala buyurmuş ki Habibi Muhammed işaret et, kudret beni benim elindedir. Allah şak etmiştir, kamerayı ikiye ayırmıştır. Mucizatı cümle peygamberde zahir olan mucizatın kafesi Resul-i Ekrem'de zahir olmuştur. <gülüyor> mucizatı Kevniye mucizatı ilmiye mucizatı Vücudiye Hazreti Peygamber'in Resul-i Ekrem'e verilen Cenab-ı Allah tarafından Hediyetullah'tır. Hatta şurada oturman bile onun berekatı Kafirin bir lokma ekmek bulması, münafıkın bir yudum su içmesi Hazreti Muhammed örmede Allah! Eğer demeseydi İslam'ın fethi olacak, senin ceddin gelip buraya zat etmeyecekti. Sen de burada bugün oturmayacaktın. Es-Sâizü İllâh, ve nâ kânâllâhülü'yü azibehum Habibim Ahmet onların arasında olduğu müddetçe onlara zâb etmeyeceğim diyor. Hakkın azabıyla kullar arasında Cenab-ı Peygamber bir rahmet perdesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbret olsun diye ümmetin bir tarafı yıkılır. Fakat bir tarafı ibret olsun diye hepsi birden kaldır olmaz. En büyük belası da ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın bela üz üzerine. Yani yaptıkları kötülüklerden, yaptıkları isyandan ve isyandan dolayı zalime onları esir etmesi, kafire esir etmesidir. Ondan daha büyük bela olmaz. Ümmeti Muhammed'e bu verilmiştir. Kavm-i Su halak olmuş, kavm-i şaib ateşle kaldırılmıştır. Fakat ümmeti Muhammed, Zalemi'ye pahaya olmuştur. Ve esaret, esaret acısını tatmıştır. Hüffarı Hakkısar'ın kapısı altına inlemiştir. Ne vakit ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tarih olacağız. Onun sünnetiyle, onun ahlakıyla ahlaklanacağız. Allah'ın kitabını kendimize minhan edeceğiz. O vakit kainata hakim olacağız. İki cehane sultan olacağız. Yine bir size imanımızın tazılığınız için bir kısa anlatayım ve nihayet vereyim dersime. Çünkü Efendimiz hakkında ne söylesek? Azdır. Bütün meddahlar bir yere toplansalar, de mevdeseler mevduz olmazlar. Resulullah'ın meddaha hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. resul Ekrem'e her gün salatu selam getir. Kıyamet gününde, civarı Mustafa'da, peygamberin civarında bulunmak istiyorsan Resul-i Ekrem'e selam getir. Bir daha söylüyorum. O kıyametin şiddetinde ve dehşetinde yani güneş insanların beyin üzerine indirilir. Kafa tasları içerisinde beyinler kaynadığı vakitte Resul-i Ekrem'in sancağı altında bulunmak istiyorsan, arşin gölgesinde gölgelemek istiyorsan Resulullah'a salabatı çok getir. Allah! Kapalı kapılar fetholunur, fişad Bağlı yollar açılır. Cennetin bahçesinden güller saçılır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir kıssasını vereceğim. Hasan el-Basri'yi de Hasan el-Basri Hazretleri baktım dar oldu şimdi kısa kesiyorum. İsterdim ki anlatayım Hasan el-Basri Hazretlerini hikayelerini. Evet. Evet. Hasan el-Basri Haydar-ı Kerrar Cenab-ı İmam Ali'nin talibisidir. Ve Resul-ü Ekrem'in bağından su içmiştir küçükken. Resul-ü Ekrem'in bağından su içmiş Hasan el-Basri Hazretleri. Bir kadın geldi ona dedi ki ya İmam genç bir kızım öldü. Annem, kalbim yanıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Cenab-ı Hak diyor ki ben bir mümine bir musibet ile malına, canına, evladına teveccüh edersen o mümin de sabır cemiyle bunu karşılarsa kıyamet günde onu hesaba çekmeye utanırım diyor Hz. Allah ın. O kadar acı bir mesele. Evlat acısının ne olduğunu bilmeyenler bilmezler onun acısını. Ha, onun söylüyoruz. Kadın geldi yanıyor senin basit hazretlerine. Kızımı görmek istiyorum ya imam. Bunun bir çaresi var mı? Kur'an öyle bir kitap ki her şeyinle mevcut. Bilene, bulana, olana bilmesen bir şey yok. Ama evvela Kur'an'ın sahibiyle arayı yetmelisin. Sana Kur'an söylesin. Ama hanım dediğin için görmek istiyorsun. Ahireti görmek iyi olsaydı eğer Allah insanları dünyadan gösterirdi. Bazı müminlere gösteriyor bunu. İmanlar tazelensin diye. Sen bunu tamir edemezsin sonra evladını göreceksin. Dayanamıyorum ya imam dedi. Görmek istiyorum mı Ve Hazreti İmama'nın tarif ettiği bir ilaç. Hazreti Muhammed'in eczanesinden. Kur'an'ın kısımıyla. Dediği cumartesi akşamı şu, şu sureleri oku. Şöyle yap. Haticez onu yaptı ve kızını gördü. Kızını azatta gördü. Bazı şeyler insanın bilmemesi bilmesinden hayırlıdır. Herkes bunu bilmez. Her şeyi bilmek isteriz. İstikbali öğrenmek isteriz. İyi bir şey değildir istikbali öğrenmek. Allah'a itimat et. Allah'a bağlan. O kadar kafisimiz Yarın ne olacağımız malum değil. Şimdiden bilirsek ne olur? İnsan ölümlerinin saatini herkes bilseydi bir taş üzerine bir taş koymazdı. Bilmemek hayırlıdır. Bazı gaflet, bazı gafletler bilmekten hayırlıdır. Ölümü hükme yalnız. Allah'ı helak olur. Ölümü unutan gene helak olur. Geçiyoruz. Gördü evladını azapta ağlayarak kendi hazreti imama. Ya imam yani yanıyor. Kişi görmeseydim. Sizin de sözü geldim ama... İşten geçti, evladım azapta ne yapayım dedi. dedi ne yapabiliriz? Ahrette olanlara dünyadakiler ne yapabilirler? Hayır yap dedi, hayır yap. Allah bunu ümmeti Muhammed'e bahşetmiş. Sağların duası ile, sağ olanların hayır hasenatı ile azapta olanların, ahrette olanların azapları tahvil olunur yahut kaldırılır. Bu ümmeti Muhammed'e bahşet beş şey peygamberimize. Bir denesi de bu. İki gün sonra Hasan-ı gördü. Güzel bir hanım ve başında muassa bir taç. Şairler dahi hayallerinde bunu Hayır söyleyemezler. Dedik sen kimin, hangi peygamberin ailesisin? Hangi peygamberin kızsın dedi ona sordu. Dedi ki ya imam ben peygamber ailesi değilim. Peygamber kızla değilim. Bir veli kızla değilim. Sana gelip kızını görmek isteyen ihtiyar kadın var diye. Evet işte o kızım ben. O azaptaymış. Bu kabristanda böyle 500 küsur kişi vardı hep azaptaymış. Bir zatı akdes geldi, kabristen kenarında 10 defa salavat-ı şerife okudu, bizim ruhumuza bağışladı. Allah buyurdu ki, Habibime salat okunan yerde ben azap bırakmam. O 500 küçük kişinin azabı cennet bahçesine tahvil olunur, nimene tahvil olunur dedi, bu ikram olunur dedi. Şimdi salatü selamın bir sır da söyleyeyim. 10 bin salavat-ı veren kimse, 10 bin salavat-ı şerife, bu birden verilmez güç. Çünkü bir ağacı adamın birini lafı Allah, Allah canım. Bu Esma'yı ilahi oyuncak değil. 20 bin defa Allah dedir mi? İnsan 10 bin defa çiğnedirse aklı kaçırır. Büzüyün yok öyle şeylere. İbadetin az olsun fakat devamlı olsun. Resul eklemele söylenmiş. Aşkın ziyade ise Allah'a yanıyorsan 50, de, 50 bin de diyebilirsin ama karışma gitmiş. 50 bin, 100 de bin Allah'a aşk olan seyir. La mahbu ilahu diyoruz ola bir çözümümüz yok. geçiyoruz 10 bin salavatı şerifliği, peyder pey okumak şartıyla. Okuyan bir Müslüman muhakkak Resul-i Ekrem'in şefaatine nail olur. Ve altında cam olur. Ve civarı Mustafa'da iskan olur. Yedi Emre'yle Muhammed'in haydar-ı kerrarın elinden, abu kefselden sirav olur. Yetmiş bin la ilahe illallah diyen mümin. Ama ağzı başka kalp başka de olmayacak. Her şeyiyle ile Allah'ta olacak kendisi. Yetmiş bin tevhid kimse, cehennem ünsak olsa yetmiş bin tevhid hürmetine Allah azabını defüre eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde La ilahe illallah sünür cennet. Cennetin bahası La ilahe illallah'tır diyor. Yine diğer bir hadis-i şeriflerinde La ilahe illallah miftah cennet. Cennetin anahtarı La ilahe illallah'tır diyor. Önüne de okuyabilirsin, önüne. Ön dışına da okuyabilirsin. Kendi sağlığında okuyabilirsin. Yavaş yavaş. Bir de yetmiş bin değil. Yüz ertene yüz ertene namazdan sonra tabi namaz kılıyorsun. Müminlere layık olan Cenab-ı Hakk'a secde etmektir. Ve Allah'a rükû etmektir, Allah'a kıyam etmek, ile sohbet etmektir. Namaz müminin miracıdır. Belki müminler peygamberlerini kırmazlar. Resulullah'ın yolundan yürürler. Allah'ın farz ettiği ibadeti yerlerine getirirler mümin kardeşlerimiz. Değil mi? E beş vakit kılmak nimeten nail olmadınsa dua et Cenab-ı Ya Rabbi biz kullar sevmediğimizi, sevmediğimiz kimseyi huzurumuza almıyoruz. Beni sen huzuruna al Ya Rabbi sev beni al huzuruna. Böyle dua et. E, cuma'dan cumaya gel, o da imanın alametindendir senin. Mayramdan mayrama gel, o da imanın alametindendir. Öbüründe bir defa cenaze namazıcık ol, o da imanın alametindendir. Ama mümine olan nedir? Beş vakit namazını vaktinde, beş vakit namazını vaktinde eda etmektir, hudu ve huşu ile. Yani tadil-i erteler ederek. Eğer kılarsan hesabını yap, al önüne bir defter kalem, Günde 40 tane sure-i Fatiha okuyorsun. 20 tane sure-i Fatiha ekli olarak sure okuyorsun, Kur'an suresi. 180 defa Subhani azim diyorsun. 360 defa Sübhani Rabbi Rabbi'l-Ala diyorsun. 20 defa tahiyyat, 40 defa selah selam okuyorsun. Evet. Ben hesap ettim. Ne şakir namazda olan ibadetlerin? Estağfurullah. Allah'a karşı böyle bir şey değil ama namazın ne büyük nimet olduğunu söylemek için bunları söylüyoruz sizlere müminlerim. Ha, bu ay Resul Ekrem'in Zuhra ayıdır. Geceleri pek uyumayınız. Uyuyun. Şebalın vücudunuza et düşmesin. Ama uzun uyuma. Kalk gece bir aşırı Kur'an-ı Kerim oku. Okumasını bilmiyorum efendi. Ezgini oku. Bak Ravmaatiye سرا men Kur'an. Kulu Allahu, Kulu Allahu oku. Kulu Allahu da bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim oku. Selam selam oku. Ve Resulullah'a gönder ki bu ay Kalplerin Resulullah ile birleşmesi ve tanışması ayıdır. Gönüller, gönüller Resulullah ile tanışırlar bu ayda. Resulullah'ın gönülü de senin gönünlü, senin gönüllü Resulullah'ın gönüle tanışır. Anlaşır ve sevişir. Ihmal etmeyiz Allahü Vücidarı sallam. Eidimiz inşallah <gülüyor>